Altın Saatler Hazırlayıp sunanlar Dürhan Ertür Argun Yumur Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Deprem Çalışma Grubu'nun katkıları ile hazırlanan bugünkü programı ben Gürhan Ertür sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Faks numaramız yine alan kodu 212 232 32 19. Efendim bugünkü programımızın destekçisi Galip Selçuk Bey'e teşekkürlerimizi iletiyoruz Açık Radyo mikrofonlarından bugünkü konuklarımıza e, telefon bağlantılarıyla ulaşacağız. İki konumuz olacak biliyorsunuz domuz gribi diye adlandırılan influenza H1N1 gribi e, oldukça yaygınlık kazandı. Bu konuda profesör doktor Şadi Yenen hocamıza e, danışacağız. Son bilgileri kendisinden alacağız. Şu anda Şadi hocamız Telefon hattımızda. Hocam merhabalar. İyi günler, iyi yayınlar Güven Bey. Sağolunuz, çok teşekkürler. Ee, hocam birdenbire e, ciddi bir yaygınlık kazandı. Belki de biz farkına e, yeni varıyoruz. Ama siz uzan, e, uzun bir süreden beri e, çok yakından izliyorsunuz. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nın oluşturmuş olduğu bilim kurulunun içinde de yer alıyorsunuz. Ee, ve e, gazetelerde, e, medyada, televizyonlarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Fakat bu haberlerin bir kısmının bir müddet sonra doğru olmadığını da öğreniyoruz. Ee, ama bir yandan da bu yaygınlık e, sanki e, normal hep bildiğimiz gripin yerini aldı gibi de görünüyor. Ee, açıkçası bir bilgi karmaşası var. Bunu birazcık ayıklayabilir miyiz sizden? ...bilgiler alabilir miyiz? Memnuniyetle. Müren e, Bey haklısınız. E, gerçekten... ...yayılıyor bu yeni virüs. Ve bugün... E, ...için aşağı yukarı şunu söylemek mümkün. Şu sıralarda... ...güney yarı kürede... E, ...izole edilen... ...yani laboratuvarda saptanan... ...grip virüslerinin... ...hemen neredeyse tümü... ...bu virüs. Evet. Bunu e, Şunun için söylüyorum <gülüyor> e, Her mevsim Hani grip oluruz ya evet. e, O sırada Belli birkaç türü Bu grip virüslerinin dolaşır e, İşte mevsimine göre Miktarları biraz artar Ondan sonra da azalırlar Zaman zaman bunlardan biri Ön plana çıkar Diğerleri biraz daha geri plana düşer Ancak Bu e, bu virüs ciddi bir biçimde diğer virüslerle rekabete girdi. Diğer grip virüsleriyle deyim yerinde ise güney yarı kürede hemen hemen bütün e, izole edilen influenza virüslerinin kuzey yarı kürede de bölgesel olarak değişmek üzere yüzde ile %90'ını bu virüs oluşturuyor. Yani virüs şu anda gerçekten çok yaygın bir biçimde dünyayı da etkisi altına almış durumda. Evet. Ama şu anda esas korkulan herhalde e, bu virüs yerine yani H1N1 virüsü yerine e, H1N1 virüsü kanalıyla e, yeni ortaya çıkacak olan virüsler herhalde değil mi? Yani yeni ortaya çıkacak virüs e, olgusu her zaman e, beklenmelidir, beklenebilir ama öyle çok kolay e, olmuyor tabii bu süreç. Evet. Başka bir şey daha var geleceğe yönelik bu biyolojik evrimsel bir süreç olduğu için geleceğe yönelik e, öngörülerde bulunmak da çok mümkün değil. Şimdi asıl korkulan bu virüsün herhangi bir evrimsel e, değişimle daha şiddetli hastalık yapabilir hale geçmesi. evet. Korkulan bu, böyle bir risk var çünkü bu virüslerde. Siz bunu e, çok önce sizinle birlikte gerçekleştirdiğimiz kuş gribi ile ilgili programda ve gene domuz gribi ile ilgili ikinci programda e, önemli altını çizerek belirtmiştiniz. Evet, e, teşekkür ederim. E, müthiş bir belleğiniz vardı, doğrusu. E, gerçekten de bu virüsler böyle bir şey e, özellik barındırıyorlar bünyelerinde. Ama Tabii bu her zaman yaşama geçiyor mu ya da gerçekleşebiliyor mu, hangi evrimsel dinamikler bunları biçimlendiriyor bu konularda bir öngörüde bulunmak mümkün değil. Evet. Ama bu olasılık var. İşte bu olasılık nedeniyle, bir diğer deyimle bu risk nedeniyle dünyadaki sağlık otoriteleri, bu alanda çalışan bilim adamları, ne yapılabilir eğer böyle ciddi hastalık yapar e, bir e, hale gelir de çok fazla sayıda insanın yaşamını tehdit eder olursa tabi dünya için çok ciddi bir sorun olarak ortaya çıkacak. Elbette. O nedenle de önlemler neler olabilir? Bu zaten kuş gribi bu konuda bir ime kazandırmıştı dünyada hem bilim dünyasına hem de e, sağlık politikaları belirleyicilerine. Eee bu bağlamda da tabii bugünlerde üzerinde en çok durulan, en çok tartışılan aşılar ister istemez tabii birinci önceliği alıyor. Ama sadece bu değil, işte kişisel hijyen ve sanitasyon önlemleri dahası bir başka önemli husus da bütün bunlara rağmen hastalananlar ve özellikle de hastalananlardan şiddetli hastalık geçirenlerin bu durumlarında onların yaşamlarını korumak için, yani e, onların ölümüne yol açmayıcı ya da bunları önleyici hangi altyapılara, hangi tedavi yöntemlerine sahip olmalıyız da bu işin üçüncü ayağı. Evet. Yani öncelikle bireyler bilinçlendirilecek, bireylerin bilinçlendirilmesinde bütün kamu otoritelerinin çok saydam davranması gerekiyor. Bu birinci öncül. İkincisi devamlı eğitim programlarıyla bireylere, hatırlayın bir alanlar, bizlerin çocukluğunda işte veren nasıl bulaşır, tabii tabii. Ee, şeyden, trahondan nasıl korumdur, kampanyaları yapılırdı. Evet. Ee, çok ciddi olarak yapılırdı bunlar. Çünkü burada halkın eğitiminin, bireylerin eğitiminin çok önemli bir rolü var. Ee, i̇kincisi... Ee, Sağlık politikalarını yapanların ne yaptıklarını halka çok açık ve saydam bir biçimde anlatmaları lazım. Bu sadece halkın geleceğine ve kendilerinin bu alandaki yönetimini teslim etmiş oldukları temsilcileri olan politikacılara güveni pekiştirmek aslında önemli. Ama başka bir açıdan daha önemli. Kamunun bilgilendirilmesinde bilimsel zeminin sağlam olması için önemli. Evet. Eğer siz biz aşı aldık deyip hangi tür aşı aldınız e, bunu çok açıklıkla söylemezseniz birçok spekülasyon doğar. Üçüncüsü de tedavi amaçlı benim söylediğim konu. Bu açıdan da özellikle hastalığı hastalanıp da hastalığı şiddetli bir biçimde geçirenlere çok önemli bir yoğun bakım hizmetinin verilmesi lazım. Dolayısıyla siz eğer bu salgının karakteri gider de giderek değişir de daha şiddetli hastalık yapar hale gelirse o zaman yoğun bakım hizmetlerini çok ciddi bir şekilde vermek zorundasınız. Yoksa belki de kurtarılabilecek hastalanmasına rağmen kurtarılabilecek birçok canın kurtarılmasını sağlayamamış olursunuz. Evet. Bu hususlar bu salgınla ilgili politikaların tespitinde ...benim... E, ...söyleyebileceğim önemli hususlardır. Hemen şunu sorabilir miyim hocam? Buyurun. Şimdi... E, ...Dünya Sağlık Örgütü de... ...pandemi evre altıya... E, ...geçişi ilan etti... Ee, evet. Gene sizinle gerçekleştirdiğimiz programlar sırasında biz daha evre dörtteydik. Yani, evet. e, ve bunun da tanımını vermiştiniz. Evre altıya evet. geçtiğimiz zaman artık kıtalar arası bir salgından bahsediyoruz evet. demiştiniz. Şimdi sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde e, çok e, ciddi önlemler alınıyor. Tabii ki burada saydamlık dediğiniz gibi son derece önemli fakat bütün bunların içinde e, örneğin okulların kapatılması e, birkaç ülkede uygulandı Türkiye'de de uygulanmaya başladı fakat sanki bir müddet sonra bununla başa çıkmak mümkün değilmiş gibi de bir şey var işte e, e, Ankara çok doğal. şimdi bakın e, okul kapatmalarda bir okulda bir olgu çıkarsa biz okulu kapatırız hem de bunu bir hafta kapatırız demek çok yanlış bence evet. anlamı yok. Evet. O, Okul kapatılarak salgın önlenemez. Okullar ancak izole okullarda, yani nispeten işte toplu yaşam yerlerinden biraz daha uzak arazi anlamında falan. Bir okulda, okulda eğitim görenlerin büyük bir bölümünü etkileyecek denli o okul bir salgın oda haline gelmişse okul kapatılır. Bu ayrı bir şey. Evet. Ama e, şehrin içinde, o çocuklar da zaten şehrin içinde olan ve çok insanla temas e, olan bol olduğu bir yerde bir iki öğrenci de şey çıkması, e, bu görevin çıkması o okulun kapatılması için yeterli gerekçi olmamalı. Evet okul gibi bu çocuklar başka yerlerde de birçok insanla dediğiniz gibi sosyal hayatı paylaşıyorlar. Evet başka bir şey daha var tabi. Bu gibi durumlarda ancak okulda hastalananların sayısı o okulda eğitim hizmetinin verilmesini anlamsız kılarsa okulu kapatmak lazım. Evet. E, bunlara dikkat etmek lazım. E, tabii hep ilk uygulamalarda biraz aşırıya gidilir. Türkiye'de de bu oldu. E, umarım bundan sonra e, bu gereksiz uygulamalara... E, verilmez. Öyle değil. Evet, e, Hocam hemen e, şuna geçmek istiyorum. E, tabii ki bireylerin dikkat edecekleri evet. e, hususlar var. Bir önceki programda bunları da tekrarlamıştınız ama bu noktada bir daha acaba bunları e, özetleyebilir miyiz? E, biz ee... bireyler olarak nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi o konuda da bir sürü Tevatür dolaşıyor ortalıkta İşte şunu yapmayın bunu yapmayın falan Yani bazıları da tabi ki e, Hayata da uygun şeyler değil e, O nedenle hem bir yandan Hayatımızı sürdüreceğiz hem de Dikkatli olacağız bu dengeyi Oluşturmakta e, nelere Dikkat etmeliyiz Burada e, yatıp kalkıp Ezberleyeceğimiz ve tekrarlayacağımız Şey el yıkamaya dikkat etmek evet. Bakın bu çok basitmiş gibi gelir Ama çoğu kişi El yıkadığını sanırken de aslında ellerini tam olarak yıkamamaktadır. En az 30 saniye süreyle ki bu el yıkarken uzun bir süredir. Evet. E, ellerin normal sabunla hiç özel bir sabuna falan gerek yok. Gerek yok. Yıkanması özellikle parmak aralarının ve el sırtının dışa bakan ikinci yarısını da ihmal etmeden. Çünkü en ihmal edilen yerler oralarda. Yani bileklere kadar. Ee... Hem içi hem dışı. Evet, hem içi hem dışı ama elin bütün yüzeyi. Evet. Yani küçük parmakla yüzük parmağının sırt bölümleri ve el ayasının e, sırtında o uzantılar genellikle ihmal edilir. Evet. için bunu ısrarla söylüyorum ve parmak araları. Çok önemli bir şey tabii. Evet. Ya. Bunları e, yani tam bir el yıkama. Evet, el ayasıyla evet. sınırlı olmayan, evet. tabi, elin bütününü evet. Evet. E, bütün temizlemeye bütün dönük bir yıkama. Sabunun... Sabunun kaplayacağı, sabunla yıkanılacak bir el yıkama tarzı. Evet. Ee, bu çok önemli. Bunun dışında da e, yani e, illa tokalaşmayın öfeme söyleyeyim, aman öpüşmeyin. Tamam, böyle çok kesin, katı kurallar koymaklarsa sizin kendi durumunuz ve karşınızdakinin durumu çok önemli. E, Aksıranı tıksıran bir insanla zaten normalde de böyle bir salgın olmasa da Öpüşmenin, sarışmanın çok bir anlamı yok. Bunu her iki taraf da anlayışla riayet etmelidir bu durumu. Bu normal zamanlarda da tabi, tabi. Şey. Ee, bunun dışında, ha bir de şu, şu çok önemli tabi. Böyle bir dönemde üst solunum yolu infeksiyonu geçiren herhangi bir kişi, bu grip olabilir ya da bu virüse bağlı olmayan bir üst solunum yolu infeksiyon olur. Bu insanların mutlaka dinlenmelerinin sağlanması gerekir. İstirahat, evet, istirahat e, ettirilir. Yani evet. hem işverenlerin hem de e, bu durumda olan kişilerin kendilerinin çok önem vermelere gerekir. Hani ya ben hafif atlatıyorum. İşte ben idare ederim. Ben öyle kolay yıkılmam. Evet. Bir grip yüzünden de e, insan yatak istirahatı yapar mı? İnsan İşimizden mi de, olacağız? Evet, böyle bir e, yalancı yiğitlik ya da gereksiz yiğitlik e, psikolojisine girmemek lazım. E, i̇şverenler, yöneticiler, amirler falan da bu konuda titizlikle özen göstermeliler, dikkat etmeliler. Bu gibi durumda olan personelini mutlaka istirahat ettirmeliler. Evet. Hocam e, normalde her yıl e, grip aşısı e, yaptıran bireyler açısından bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Bu, bu aşıya devam etmeliyiz değil mi? Bu, evet. Bu başka şey bir şey yok. çünkü. Hiçbir şey yok. Evet. evet. Burada hiçbir tartışma yok. Evet. Ee, ve her yıl normal grip aşısı olanlar da bu yeni e, virüsle ilgili aşıları da istiyorlarsa olabilirler. Evet, yani, yani her iki e, yapılmasının hiçbir sakıncası yok. Hem normal e, aşıyı olmalılar, evet. He, evet. normal grip aşısına bildiğimiz evet. e, hem de bu aşıyı olmalılar. Evet. Bu aşıya ilişkinde gene e, basında medyada e, çok e, ele alınan e, konular var. İşte cıvalı olması vesaire gibi. Ee, tabii ki aşının kaynağını da şeffaf olarak açıklamalılar dediğiniz için programın evet. başında e, buna ilişkin de bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Bu sadece e, bir e, şeffaflık veyahut da bir maliyet açısından veyahut da kaynak açısından bir bilgi midir? Yoksa bizler e, kullanıcılar olarak karşılaştığımız herhangi bir e, aşıyı ee, rahatlıkla kullanabilir miyiz? Burada bir referans aramak durumunda mıyız? Ee, şimdi şunu söylemem lazım. Birincisi e, sağlık otoritelerini saydamlığa davet etmemizin nedeni üzerinde tartışacağımız bilimsel zeminin çerçevesini belirlemek. Evet. Eğer bu konuda saydam davranılmazsa tabii her türlü spekülasyona açık olur. Dolayısıyla farklı Örneğin acıvanlar için, yani o aşının gücünü arttırıcı, yardımcı maddeler için çok spekülasyonlar oldu. Örneğin bu civa meselesi, bu her aşı e, kampanyasında gündeme gelir. Zaman zaman böyle ortaya çıkılır. E, i̇şte hangisinde civa var, hangisinde civa yok, bazılarında civa var, bazılarında civa yok. Civa gerçekten zararlı mıdır, değil midir? Şimdi bunların doğru dürüst tartışılabilmesi ve e, kamuoyunun bilgilendirilmesi için hangi tip aşının ithal edildiği ve aşı programında uygulanacağının açıklıkla söylenmesi gerekir. Bu söylenmediği için herkes aşılarla ilgili ya yarım yamalak bilgileriyle burada kamuoyunu tenzih ediyorum. Yani tıp aleminden söylüyorum. Bilgileriyle ya da tamamen tartışma halinde olan kimi spekülatif yaklaşımlarla konuya yaklaşmak durumunda kalıyorlar. Şimdi hemen e, e, kısaca ülkemizdeki durumu söyleyeyim. Lütfen. Ülkemiz Ülkemiz için 3 aşı firmasının aşısının ithal edileceğine bildirdi Sağlık Bakanlığı. Evet. Bu firmalar belli ama bu firmaların bu konuda tek bir aşısı yok. Bir kere bunlardan hangisi geliyor? Biz az çok tahmin ediyoruz ya da duyumlarımız var ama Sağlık Bakanlığı'nın yapması gereken şeylerden bir tanesi buydu. Örneğin acıvanlı mı acıvansız mı, duyur. Evet. E, i̇kincisi e, ne kadar e, miktarda hangisiyle e, ne kadar bir risk grubunu e, aşılamayı planlıyor meselesi. E, bu da e, doğru dürüst tartışılabilmesi için ya da kamuya anlatılabilmesi için hani doğru bir tavırda olabilir ama. Kamuya anlatılabilmesi için bu bilgilerin de açık olması lazım. Elbette. Şimdi bunlar yok. E, şeye gelince Türkiye'de şu andaki duruma gelince bu üç firmadan ithal edileceği bu konuda sözleşmelerin ya da ön görüşmelerin yapıldığından bahsedildi. Ama bunlardan benim bilebildiğim kadarıyla bir sadece bir tanesi zaten ruhsatlı şu sırada. Diğerleri ruhsatlandırma aşamasında. Türkiye için söylüyorum. Evet. Ve o diğerleri de daha yeni Avrupa Birliği'nden onay aldılar. Ama aynı firmaların örneğin Amerika Birleşik Devletleri pazarı için hazırladıkları ve oraya sundukları acıvansız aşılar da var. Şimdi bu tartışma zeminini doğru çerçeveleyebilmemiz için işte Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda çok saydam olması gerekir diyorum. Evet, şimdi şeydeki tabii ki bu Almanya'daki işte bakanlar ve şansölyenin evet. e, daha kaliteli e, aşı yani kaliteli kullanılacağı de, falan kalitelerini temesi yanlış olur. Evet, e, farklı yöntemlerle üretilen aşılar. Şey konusu Evet, seçilmiş öyle diyelim. Şimdi bakın oradaki durumu bizileri de belki bilmiyorum vaktimiz var mı? Tabii efendim, tabii efendim. Tabii de şunu söylemem lazım, e, kendilerini elit olarak tanımlamış olanları kendileri için seçtikleri aşı hücre kültüründe üretilmiş virüslerden yapılan bir aşı. Evet. Ve acıvan yok onun içinde. Başka bir şey daha var. Bu hücre kültürlerinden aynı yöntemle yani aynı kaynak kullanılarak daha farklı şu anda ve yıllardır kullanılmakta olan aşılar üretilmekte. Yani o yöntemin bizatihi kendisinden kaynaklanan çok büyük bir sakınca, çok büyük bir yan etki saptanmış değil. Evet. Bu bir. Şey için, e, kamuoyu için, Alman halkı için yani geniş kitlelerin aşılanması için seçtikleri aşı ise az yuvanlı bir aşı. Yani e, içinde bir başka güçlendirici madde var. Bu madde aslında skalen dediğimiz bir madde. Bu skalen dediğimiz madde de bizim her birimizin bütün hücrelerinin duvarında olan ve vücudumuzdaki kolesterol sentezinin bir öncülü olan bir madde. Ama sadece kalenle e, bitmiyor iş. Kimi non iyonik deterjanlar da kullanılıyor. Peki bu non iyonik deterjanlar çok mu zararlı? E, hayır, bunların kullanıldığı başka ve kullanımda olan, yaygın olan e, bir takım aşılar da var. Ancak ya. bütün bunlara rağmen şu sırada aşı ruhsatlandırma süreçlerini biraz bilmemiz lazım ki Spekülasyonlar hakkında da bir fikrimiz olsun. O da şu, şimdilerde bu pandemi endişesi nedeniyle zaman kazanmak adına doğrudan doğruya aşıların yaygın denenmesine ilişkin değil, aşı yöntemlerinin ne zamandır kullanılmış olmalarına ve o yöntemle üretilen aşıların zararlı olup olmamasına göre ruhsatlar veriliyor zaman kazanılması için. Bilmiyorum ıı, açık oldu mu? Çok son derece açık hocam. Yani, Dilerim, akıda, dinleyicilerimiz açısından da bin, bin açıktır. Bu aşı kendisi için değil, o aşının üretilme yöntemleriyle ilgili ruhsatlandırmalar aşağı yukarı yapılıyor diyebiliriz. Evet. Dolayısıyla bu acıvanlı, bahsedilen bu acıvanlı aşının bu son haliyle geniş kitlelerde uygulanması yapılmadan o işte faz 3 çalışmaları tam olarak gerçekleşmeden ne kadar geniş bir grupta gerçekleşmeden ruhsat verilebildi. Evet. Bunun bir nedeni şuydu. Kuş gribi acaba pandemi haline gelir mi diye o konudaki aşı çalışmaları sırasında aynı adjuvanlı, aynı özelliklere sahip kuş gribi aşısı. Sadece virüs değişti. Kuş gribi aşısı, e, örneğin e, Almanya'da uygulanacak aşı için söylüyorum, Tayland'da 1300 kadar kişiyi kapsayan bir çalışmada şey yapıldı. test edildi, e, test edildi. ve e, önemli bir yan etki gözlenmedi. Dolayısıyla bu virüsü değiştirerek, yani kuş gribi yerine domuz gribi virüsünü koyarak aynı yöntemle, Aşı üretildi, yani yönteme bir anlamda ruhsat verildi ve aşı Avrupa İlaç Değerlendirme Ajansı'ndan ruhsat aldı. Ve bu aşı Almanya'da e, geniş kitlelere kullanılacak. Peki neden e, ilaç firmaları adjuvan koyuyorlar ya da bugünlerde hep bu adjuvan meselesini tartışıyoruz? Şunun için tartışıyoruz ve adjuvanın gereği de oradan doğrudu zaten. Grip Normal grip aşılarında üretim yöntemleri neredeyse son 40-50 yıldır değişmedi. Yumurzada yapılan bir üretim yöntemiyle bu aşılar üretilir. Mevsimsel grip aşıları. Tabii böyle olunca ve dünyadaki grip aşısı pazarı da aşağı yukarı belli olunca, bundan 2 yıl öncesine kadar 400 milyon doz olan yıllık üretim kapasitesi bütün dünyanın, işte kuş gribi falan ortaya çıkınca bir parça daha arttırıldı. 600 ila 800 milyon doz döneme göre değişmek üzere bir kapasiteye ulaştırıldı. Ama bu bir pandemi halinde yetmez. Evet. Dolayısıyla elde edilen virüs miktarı ki orada antijen diyoruz biz işte virüsün bağışıklık sistemine eğitici bölümleri ne miktarını azaltabilir miyiz daha çok kişiyi aşılamak için ee, sorusu ortaya çıktı eğer bunu azaltırsak yeterli bağışıklığı her bir bireyle sağlayabilir miyiz sorusuna da ha biz bunun yanına bir güçlendirici eklersek daha az antijenle e, e, daha e, e, istenir bir düzeyde bağışıklık uyarabiliriz sonucu nedeniyle bu acıvanlar aşılara katılmak durumunda kaldı. Evet. Eğer bu acıvanlar e, şeye katılmazsa siz normal miktarda antijen koymak durumundasınız. Hemen örnekleyeyim normalde antijen 15 mikrogramdır yarım cc için ama şimdi bu acıvanlarla neredeyse 1.9 mikrograma kadar düşü, düşe, düşülebiliyor. Kiş sayıyı fazlatıyor. Evet, daha çok kişiye aşı yetişiyor. Evet. Acıvan meselesinin gündeme gelmesinin sebebi budur. İşte bu acıvanlar da bu etkiyi sağlamaktadırlar. Eğer hücre kültürü aşısı hani Alman elitlerinin kendileri için seçtikleri aşı büyük ölçeklerde üretilebilir hale gelirse zaten bu yumurta türü aşılar ya da adjuvanlı aşılara da e, doğrusu çok da gerek kalmıyor. Ama influenza yani bu grip virüsleri için hücre kültürü aşıları da yeni bir şey. Evet. E, şu anda Amerika Baxter firmasının sadece ruhsatı var. O da bu pandemi nedeniyle bir hızlandırılmış ruhsat aldı. E, üretim kapasitesini arttırmaya çalışıyor. Bir başka firma daha Novartis'te bu konuda Başka bir hücrede e, bu üretimi başardı. O da işte aşı çalışmalarını gerçekleştiriyor ruhsatlandırma süresinde. Eğer bu gerçekten başarılı olursa, hücre kültürü aşıları, zaten yumurtada üretilen aşılar ve bu acıvanlı aşılara çok da gerek olmayabilir. Evet. Ama bunu da zaman gösterecek evet, herhalde. Evet, da zaman gösterecek hocam Bilmiyorum, Açıklayıcı olur. Son derece açıklayıcı. Hemen son olarak şunu sormak Buyur. istiyorum. Aşı dediğimiz zaman önleyici bir unsurdan bahsediyoruz tabii, değil mi? Tabii. Tedavi edici değil. Hayır. Peki. Şu anda bu gribe yakalanmış olanlar açısından tedavi çözümü nedir? Bu illaki hastaneye yatmak mıdır? Bir Şimdi doktor... Bakın, hayır. hayır, hayır, hayır. Zaten çok az miktarda bir e, grubun hastaneye yatması gerekiyor. Evet. Ve bunlar şiddetli ha, e, şey geçirenler. Hastalık, yani geçirenler. hastalık geçirenler, evet. Bunların da tabii gruptan gruba değişmek üzere, e, bireylerin altta yatan başka hastalığın olup olmaması ve yaşına göre falan değişmek üzere, bunların da genellikle yüzde yirmisiyle yüzde 30'u yoğun bakım tedarisi ya da desteği gerektiriyor. Gerektiriyor. Evet. evet. Bu yoğun bakıma yatanların da en iyi yoğun bakım hizmetlerinde yani o derece ağır hastalık geçirenlerin de en iyi yoğun bakım hizmetleri e, sağlandığı takdirde e, beşte dördünü kurtarmak mümkün. Yani yüzde yirmisi kaybediliyor ama e, yüzde seksenini kurtarmak mümkün. Ben onun için konuşmamızın başında Yo Bu hastalık, bu salgın yaygınlaşır ve hastalık şiddetini arttırırsa bizim asıl ihtiyacımız olan başka bir şey hastalananlara yapacağımız tedavideki yoğun bakım hizmetleri dememin nedeni bu. Anladım. Evet, evet. hocam. Bilmiyorum yardımcı olabilir hocam son derece açık bence çok kısa bir anladığımı özetlemek istiyorum paniye gerek yok evet. hem önleme konusunda hem tedavi konusunda bilgi düzeyimiz tıp yeterlidir. Türkiye'de e, kesinlikle böyle. Evet Türkiye'de. ve Türkiye'de e, oldukça e, ciddiye aldığı. Evet arada bir takım şeyler olabilir, yanlışlar evet, olabilir, evet. belirttiğiniz yanlışlar. E, ama kontrol altında bir konudur diye anlıyorum ve özetliyorum. Evet bir tek cümle ilave etmemek için. Lütfen, gitmem, lütfen. Tabii hocam. Şimdi çok sık sorulan bir soru olduğu için biz aşağı olalım mı olmayalım mı evet. sorusu var. Bence şu, şu aşamada salgının bu düzeyinde illa aşı olmak için normal, sağlıklı başka bir hastalığı olmayan kişiler için söylüyorum, koşturmak telaşa düşmenin hiçbir anlamı yok. Evet. Yalnız tanımlanan risk grupları için yani altta yatan başka kronik süren hastalığı olanlar, işte hamileler, belli yaştaki yani e, yeni yetme çağındakilerle genç erişkiler, işte 30 yaşına kadar olan 14-30 yaş arası, e, hatta bunu e, biraz daha indirmek de mümkün, e, 5 yaşa kadar indirenler de var. Bu gruptakilerin e, yavaş yavaş aşı olmaya kendilerini hazırlamalarında e, şey var, yarar var. Yarar var. Evet. evet. Peki hocam size çok çok teşekkür ederiz. Sadece i̇yi yayınlar diliyorum ben de teşekkür Sağ çok Sadece teşekkürler, kolay gelsin. Sağ olun. Efendim telefon attığımızda Profesör Doktor Şadi Yenen vardı İstanbul Türk Fakü Tıp Fakültesi Viroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Domuz Gribi ile ilgili son bilgileri kendisinden aldı. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler Programının ikinci bölümündeyiz Deprem Çalışma Grubunun hazırladığı bugünkü programda ilk konumuz Profesör Doktor Şadi Yenen idi İstanbul Tıp Tıp Fakültesi Viroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve kendisinden domuz gribi olarak adlandırılan H1N1 gribinin durumu hakkında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında sorularımızı yönelttik. Cevaplarını aldık. Ee, biliyorsunuz Ekim ayına Güneydoğu Asya'daki birbiri arkasından ...gelen depremlerle... ...girmiştik... E, ...GEA'dan Cem Behar... ...liderliğindeki bir... ...Ekip, GEA ekibi... E, ...bölgeye... ...hızla ulaştılar... E, ...belli bir süre çalıştılar... ...arama kurtarma faaliyetlerinde... ...bulundular ve... ...dönüp geldiler... ...şimdi Cem Behar telefon hattımızda... ...kendisinden bilgi alacağız... ...Cem Bey merhabalar... Merhabalar Güran Bey... Evet ben dinleyicilerimize kısaca özetledim. Güneydoğu Asya'ya giden ekibin başındaydınız. Şöyle bir kısaca çok da hızlı gittiniz. Herhalde bu e, uluslararası e, kurallar e, çok hızlı bir şekilde tamamlandı ve siz de Hemen gidebildiniz Bir süreci şöyle başından itibaren Kısaca aktarabilir misiniz Ondan sonra da tabi ki orada neler yaptınız Neler gördünüz Değerlendirmeleriniz nelerdir Bunları öğrenmek istiyorum efendim Tabii ki bahsettiğiniz gibi 30 Eylül'de 7.6 şiddetinde Bir deprem meydana geldi Sumatra adasında Endonezya'da Bizim ekibimiz hemen haber aldı Ve çok çabuk bir şekilde Hazırlıklara başladık hem oradaki yetkililerle hem de buradaki büyük her şirke, Dışişleri Bakanlığı ile görüştük ve kısa bir sürede bütün izinler alındı, vizelerimiz onaylandı ve 1 Ekim'de yola çıktık. 2 Ekim günü bölgeye vardık ve bölge Padang şehri, Jakarta'nın 1000 kilometre uzaklığında oldukça geniş bir alanı etkiledi bu deprem ve biz bölgeye gider gitmez arama kurtarma çalışmalara başladık çünkü biz gittiğimizde dünyada ilk giden gönüllü ekip olduk bölgeye. Ve hemen ardından çalışmaya başladık. Özellikle kuzey bölgesine bizden önce hiç gider olmamıştı. Dolayısıyla o bölgeyle ilgili hiçbir veri yoktu yetkililerinde. Ee, orada yaklaşık 33 köyde e, bir analiz yaptık. Hani bölgelerin e, neye ihtiyacı var? Kaç kayıp var? Şu an kaç kişi enkaz altında? Onunla ilgili çalışmalar yaptık. Aynı zamanda Padang merkezinde çok katlı yıkımlar meydana gelmişti. Orada da benzer çalışmalar yaptık. Arama kurtarma çalışması. Ve ilk 3-4 günümüzü bu şekilde geçirdik. Bunun sonrasında da bölgede insani yardım çalışmalarının başladığı bilgisi geldi. Çünkü aynı zamanda bölgede barınak olsun, gıda olsun birçok ihtiyaç vardı. Ve biz bu şekilde bundan sonraki 4-5 günümüzü bölgede özellikle evini kaybedenler için çadır inşası, aynı zamanda giysi yardımları, cibinlik yardımları gibi yardımlarla bulunarak geçirdik. Ve önemlisi de e, Perşembe günü tam dönüşümüz öncesinde orada yıkılan bir okul enkazı vardı. O okulu enkazını kaldırdık, temizlik yaptık ve o bölgede bir e, 300 öğrenci için okul inşasında bulunduk. Yaklaşık 8 çadırdan oluşan. Aynı zamanda o bölgedeki çocuklarla e, rehabilitasyon çalışması da yaptık. Özellikle işte bazı kırtasiye yardımları, oyuncak yardımları gibi yardımlar yaptık. Ve o şekilde çalışmaya genel bir şekilde tamamlamış olduk. Evet. Enteresandır. Bölgede çok süratli bir şekilde arama kurtarma çalışmaları sonuçlandırıldı. Sonuçlandırıldı derken süre uzatılmadı. Esas olarak desteğe yönelik, kalanların ayakta tutulmasına yönelik faaliyetler başlatıldı. Sizin gözleminizde bu doğrultuda mıydı? Bu konudaki tespitiniz var mı? Nedir? Kesinlikle çok doğru. Çünkü çok geniş bir alanı etkilediği için Palak merkezde yıkımlar meydana gelmiş ve o bölgede çok katlı yıkımlarda arama kurtarma çalışmaları belli bir süre içerisinde tamamlandı. Yani biz gittiğimiz süre içerisinde yaklaşık 72 saat 96 saat arasında bütün enkaz çalışmaları neredeyse tamamlanmış, tespitler yapılmış durumdaydı. Yalnız çok kırsal bir alan olduğu için özellikle köylerde tek katlı yığma tuğla binalarda çok fazla yıkım vardı ve bu bölgede can kaybından çok Mal kaybı, ev yıkımları ve bu tarz insani yardımlara ihtiyaç duyuldu. Çok çabuk bir şekilde belirlendi. O yüzden arama kurtarma kısmı bu operasyonda çok daha kısa tutuldu. Ki bizde genel operasyonların aksine ana bir kamp kurmaktansa bir kamyon kasasında çok gezici bir şekilde Çalışmamızı yürüttük. Örneğin toprak kanatı... Zaten bu 32 dönlerde, 32 köye ulaşmanız da ancak böyle mümkün olabilir değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü yaklaşık e, 3000 kilometrelik bir çemberden e, bahsediyoruz. Aa, böyle ciddi, bir yol evet. yapıldı. Birbirine ve yakın bölgede, köyler de değil demek ki bunlar. Kesinlikle. Yani o bölgenin kuzeyinde ve doğusunda böyle bir üçgen alan biz e, aldık. Ve o bölgedeki bütün köylere giderek tek tek kimler kayıp, kimler enkaz altında, kimlerin neye ihtiyacı var... Çünkü bu çalışmamız aynı zamanda daha sonra yaptığımız insani yardım çalışmasında da Birleşmiş Milletler ve yer yetkililere bir kaynak oluşturdu. O bölgenin ihtiyaçlarını çıkarmak, ona e, cevap verecek şekilde bir e, veri olmuş oldu O yüzden çok çok etkili oldu oradaki çalışma açısından da. Evet, şimdi bu tür çalışmalara siz ne kadar katıldınız bilmiyorum ama Egea ekibinin çeşitli olaylarda müdahale ettiklerini biliyorum. Bütün bunlardan çıkartacağımız özellikle de ülkemiz açısından değerlendirdiğimiz takdirde beklediğimiz İstanbul depremi açısından soruyorum. Hızlı bir şekilde devreye girecek uluslararası yardımları organize etmek için yapılması gerekenler nelerdir? İlk aklınıza gelen yani şunu aman atlamamak lazım, bunu mutlaka gerçekleştirmek gerekir diye not edeceğiniz birkaç husus ne olabilir acaba veya var mıdır böyle bir şey? Tabii şu şekilde böyle depremlerde gerçekten ilk giden ekiplerin sağlayacağı bilgi çok çok önemli oluyor. O yüzden... E, tüm Türkiye açısından e, ekiplerin hızlı bir şekilde bölgeye ulaşması e, çok önemli. Ki bu operasyonda da bizim açımızdan e, çok büyük bir e, imkan oldu. Hem oradaki Büyükelçiliğimiz hem de burada ateş işleri, acil durum üretimi, genel müdürlüğü çok büyük destek oldu. Oradaki veriyle buradan ikinci il olarak insani yardımların götürülmesi çok önemli. Ki orada da ee, Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle biz görüştük e, bölgeden ayrılırken ve buradan e, çok yerinde çok etkili bir şekilde ilaç yardımları da bölgeye gitmeye başladı. O yüzden hem dünyadaki operasyonlarda hem de buradaki operasyonlarda ihtiyaçların çabuk tespiti ve aynı zamanda onu uygun bir şekilde organizasyon olması çok önemli. O yüzden e, yerel yetkililer ve e, bizim e, kendi hükümetimizle ilgili çok sağlıklı bir işbirliği oluyor. Bunun gerçekten önemli vurgulamak gerekiyor bu tarz operasyonlarda. Evet, bir kere uluslararası kural olan e, davetin yani yabancı grupların yabancı arama kurtarma ve destek gruplarının Hızlı bir şekilde davetiyesini çıkartmak lazım herhalde öncelikle değil mi bu kesinlikle, kamu, kesinlikle. kamu yönetimi tarafındaki ilk yapılacak kişilerden birisi çünkü çeşitli ülkelerde örneğin sizin gittiğiniz İran örneğinde iki günlük bir gecikme arama kurtarma çalışmalarının da 48 saat gecikmesine neden olmuştu diye hatırlıyorum. Bazı ülkeler e, uluslararası yardıma tamamen kendilerini kapatıyorlar ve biz kendi içimizde hallederiz e, diyerek geçiştiriyorlar. E, bur burada çok hızlı müdahale edilmesinin e, ilk şartı gerçekleşti. Çünkü e, hemen karar aldılar. E, uluslararası yardım çağrısında bulundular. Birinci kısım bu. ikinci kısım da ee, dediğiniz gibi e, hakikaten bir yandan arama kurtarma gruplarını e, gelenleri karşılamak gerekirken bir yandan da destek için e, uzun süreli destek için e, gelenleri de karşılamak amacıyla e, farklı bir organizasyonu da gerçekleştirmek gerekir herhalde. Kesinlikle kesinlikle yani çok bu e, birbiriyle ilişkili birçok ayaktan oluşuyor hem davetiye almak hem vize almak bölge gitmek hem de orada gerçekten e, oradaki çalışma ayağı koydurmak için hani buradan da çok destek olması gerekiyor. O yüzden aslında Tüm aktörler sistemde çok önemli bir rol oynuyor. O yüzden çok çok etkili bir çalışma yapmak için bunların mutlaka olması gerekiyor bu tarz operasyonlarda. Evet bir tespit çalışması yaptığınızı söylediniz. O tespit çalışmasının yapılmasının ardından GO olarak mı destekleri organize ediyorsunuz yoksa bunu çeşitli gruplara da yaydınız mı? Uluslararası gruplara da yaydınız mı? Ee, şu şekilde biz e, o veri toplama işlemini aynı zamanda daha sonraki çalışmamız için de yaptık. Ve gittiğimizde arama kurtarma ötesinde aynı zamanda böyle bir dağıtım kampanyasına destek verebileceğimizi söyledik. Ve gerekli kaynakları yerel yetkililerden temin ettik. Çadır olsun, e, barınak olsun. Oradaki e, çünkü genel sorun e, dağıtım konusunda. Bizim gittiğimiz köylerde daha önce kimse ulaşamadığı için ki Adan Merkezi'ne veya Tarıyaman'a e, çadırlar, e, gıda e, giysiler geliyor. Ama onları dağıtacak ve o çadırı inşa edecek e, kimse yoktu. O yüzden biz oradan e, bu malzemeleri alıp kendimiz dağıtımını veya inşaatını yapmaya çalıştık. Ama bunun sonucunda aynı zamanda gittiğimiz yerlerle ilgili e, ilaç ihtiyaçlarını tespit ettikten sonra e, Kızılay yetkililerine bildirdik. Dolayısıyla aslında İlk olarak e, bizim yaptığımız çalışma aynı zamanda Türkiye'nin de desteği açısından bir e, çalışma olmuş oldu. Bize gittiğimizde bütün e, bilgileri aktardık ve o bölgede çalışacak yapılacak sağlık çalışmaları içinde e, o bilgileri Kızılay yetkililerine vermiş olduk. Yani çift taraflı gibi oldu aslında. Evet e, şu anda bir izleme gerçekleştiriyor musunuz? Yani yaptığınız bütün e, çalışmaları izleyen yerelde e, bir gözünüz var mı? Kesinlikle orada özellikle bu işlemleri yaparken Pariyaman Kriz Merkezi bize çok büyük destek oldu. Ee, onunla ilgili e, ileride nasıl bir çalışma yapılabilir? Bundan sonra önümüzdeki aylarda veya e, daha ileriki zamanlarda nasıl bir çalışma yapıyoruz? Bununla ilgili kesinlikle kontaklarımızı koparmıyoruz. O bölgede hem bizim yaptığımız yardımlar hem Türk hükümetimizin yaptığı yardımlarla ilgili... E, İzlememizi gerçekleştiriyoruz. Evet son operasyonda GA'nın gerçekleştirdiği operasyonda neredeyse sizden saat saat bilgi alma fırsatımız oldu. Bunu nasıl gerçekleştirdiniz? Yani özel bir tedbir alarak mı? Çünkü e, genellikle e, sizler döndükten sonra bilgileri alırdık, değerlendirmelerinizi alırdık. Ama bir yandan siz orada çalışıyordunuz, bir yandan biz de burada Çarşamba günleri e, sizden haberleri dinleyicilerimize hızlı aktarabiliyorduk. Nasıl sağlandı bu? Yani diğer e, operasyonlarınızdan? Ee, bir teknik teknolojik farklılık mı gerçekleştirdiniz yoksa gittiğiniz bölgenin özelliklerinden mi yararlandınız aslında ikisi birden e, hem bu operasyonun biraz kendi güremiyle ilgili çünkü genelde çok sabit kaldığımız operasyonlar doğurdu bu biraz daha dinamik ve çok fazla hareket halinde olduğumuz için sürekli genel merkezimizi bilgilendirmek istedik aynı zamanda Oraya giden ilk ulaşan ekiplerden biri olmamızın bize getirdiği bir sorumluluk da e, Türkiye ve bütün dünyaya o bölgeyle ilgili e, güncel bilgileri sağlamak oldu. O yüzden bu konuya özel bir önem verdik. Her gün mutlaka 3-4 kez, kez bölgede yaptığımız çalışma ile ilgili bilgi aktardık ve o bölgede neye ihtiyaç var, şu an nasıl bir durum var onu da aktarmaya çalıştık. Ve bunu bizim koordinasyonumuza aktardığımızda oradan da bir bilgi akışı sağlandı. O yüzden bir parça bu operasyonun dinimiyle ilişkili daha olumlu, daha faydalı bir çalışma olmuş oldu. Evet, e, dileriz bütün katıldığınız operasyonlardan böyle anlık bilgi alabilelim ve dinleyicilerimizi de bilgilendirebilelim. E, Cem Behar, çok teşekkür ederiz, sağ olun. Ben e, çok teşekkür size ederim. Size kolaylıklar diliyoruz, elinize sağlık. Çok teşekkürler, çok sağ olun. İyi günler dileğiyle, İyi hoşça günler, hoşçakalın. Hoşça sağ olun. Efendim bu hafta Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında telefonla bağlantı kurduğumuz iki konuğumuzla görüştük. İlki Profesör Doktor Şadi Yenen idi. İstanbul Tıp Fakültesi Viroloji Bilim Dalı öğretim üyesi. Kendisinden domuz gribine ilişkin son bilgileri ve uyarıları aldık. Hemen arkasından programımızın ikinci bölümünde Cem Behar'la görüştük. Güneydoğu Asya'daki... Sumatra adasındaki deprem sonrası kurtarma çalışmalarına katılan ve desteklemek amacıyla giden GA ekibinin yöneticisiydi. Ondan da bölgeye hem gidişleri hem de bölgedeki çalışmalar hakkında bilgiler aldık.